Çocuğa karşı Çocuğa karşı bir kere Merhamet olmayan Ümmeti Muhammed'den Olduğunu zor ispat eder Enes diyor ki Radıyallahu anh Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bir cihattan geri geldiğinde Şimdi galip mi oldu Mağlup mu oldu Medine'de bilgi yok Galipseler zaten şenlik olacaklar galip değilseler belli ki mahzun olacak Aleyhisselam Efendimiz. Medineliler de Efendimizi mahzun bir şekilde karşılamamak için bakın nehiyle yapmışlar. Gazveden döndüğü zaman yani cihattan döndüğü zaman Aleyhisselam Efendimiz Medine'nin çıkışına çocukları dizerdik diyor. Medine'nin daha iç sınırlarına gelmeden Efendimiz çocukları görür en az üç tane çocuğu devesine doldurur, yüzü gülmeye başlardı. Sonra da öğrenirdik savaş galibiyetle mi bitti, mağlubiyetle mi bitti. Mağlup bile dönse çocuklarla bir aradayken neşeleniyor peygamberin aleyhissalatu vesselam. Bu peygamberin ümmetiyiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.